Ey taş biliyorum ki sen bir taşsın, ne faydam var ne de zararım var. Eğer şu gözcüklerimle Resûl-ü Ekrem'i öperken görmeseydim, vallahi seni öpmezdim ben, o öptüğü için öpüyorum. Devlet ikan ve devlet kuran, devlet idare eden, devlet reislerine tac giydiren, aklıyla her akıllının pabucunu dama atan, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci halifesi.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 Ama gördüm ki Arafat'tan inerken burada böyle yaptı bunu. Bu derlü derin bir inkıyad anlayışı içinde. Şu vadide de yoldan çıktı, tekrar döndü yola girdi. Şarampola gider gibi çıktı, tekrar döndü yola girdi. İbn Ömer de öyle yapıyor. Babasından o dersi almış. Evlatlarınıza verdiğiniz dersi göreceksiniz. Heyecanlarınızı onlarda müşahede edeceksiniz. Evde namazda ağlamalarını onlarda göreceksiniz. Üzülmelerinize şahit olacaksınız. Çarpan kalplerinizin onlarda çattığına şahit olacaksınız. Seviyorsanız inkiyat edeceksiniz. Lau kana hubbuka sadıkan la ta'ate. İnne'l muhibbe limen yuhibbu muti'. Rabbi adviye söylüyor. Tahsil ilaha ve ente tuzhiru hubbe. Hadha lemri fi'l fi'al bediu.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 o zaman gerçek marifet ermişiniz demektir. Öyle buyuruyor söz sultanım. Onun yanında atılan taş baş şerar. Selasun men kunna fihi veceh halavet el iman. En yekun Allahu ve resuluhu ahabb ileyhi mimma siwa huma. Ve en yuhibb el la yuhibbuhu illa lillah. <tessizlik> ve en fi'l kufri Allah. Kama Üç şey vardır ki onlar bir insanda bulunursa imanın halavetine, imanın neşvesine ermiş demektir. Gerçek aşk elde etmiş, gerçek kalbi hayatıyla bütünleşmiş demektir. Ruhuyla bütünleşmiş demektir. En yekunallahu ve resuluhu ahabbai leyhi Allah ve Resulullah onu her şeyden artık olmadıktan sonra Onları her şeyden artık sevmedikten sonra, imanın tadını tadmamış, imanda neşveye erememiştir. Ama bir insanda bunlar bulundu mu, imanda neşve ermiş, imanda zevk ermiş demektir. Ferdi severken Allah'tan ötürü sevecek, makamından, mansıbından, kanaatları yanlış da olsa başka yan ve yönünden ötürü değil, sırf imanından ötürü ferdi seviyorsa,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 Bu sevgi ve imanlar Rabbim bizi serfiraz etsin. Herhalde sabrınızı suistimal etmiyorum. Zaten daha beş on dakikamız var. Kaldı ki mevizede üçüncü kademeye daha temas etmedim. Kısaca inkiyatı arz ediyorum. Dinleme, söz dinleme ve gemi onun eline verme meselesini arz ediyorum. Yine sahabiden dinleyelim. Bureyde İbni Hasib diyor ki radıyallahu anh,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 Ucaşanın efendimiz karşısındaki tavrını siyer ve megazi anlatır. Hocalarımız size çok anlatmışlardır ve bilirsiniz. Atının ayaklarının sürçmesin, dizlerine kadar kuma gömülmesin. Ve en azından Resul-i Ekrem'i takip etmeyeceğim. Emanetine inandığının ve geriye dönerse müşrikleri başka tarafa çevireceği sözünü vermek suretiyle ayrılır.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 neredeyse dikkat edilirse Seniye-i Vedada, çocukların yükselen sesleri kulağa geliyordu. تَلَعَالْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّاتِ الْوَدَٓا وَجَبَ الْشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى اللّٰهِ دَٓا <gülüyor> اَوْ كَمَا قَالْ Seniye-i Vedadan bize bir ay doğdu. Ve o bizi Hakk'a davet ettiği sürece şükür de bize vacip oldu diye. Çocukların namatı kulaklara geliyor gibiydi ki, arkadan Büreyde İbni Hasib yetişti.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 Ve bu ucunu kılıcının ucuna tutturuyor, atını mahmuz diyor, Rasul Aleyhisselam'ın yanına sürüyor. Evet ben de yar Allah. Senin gibi bir peygamber, Medine'ye giderken nasıl bayraktarsız olur? Bayrakların olayım diye ben de yanına geldim. Evet ben de yar etu bin hasip radıyallahu anh. Gül devri Medine devri temad ediyor diyor. Her gün bir yasak veya bir emir karşımıza çıkıyor.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 İnna ma al-khamru wa al-maysir azam resulün amalı Şeytan, fa iştenibuğu laa laka ma yüredü Şeytan kumarın faloklarının yasak edildiğini anlatıyor. Anlattıktan sonra da artık vazgeçmeyecek misiniz? Fehal entum muntahun sahabi diyor ki Allah'a kasem ederim kimisinin kadehi dudağındaydı kimisi sürahiyle kadehe şarap dökecek gibiydi kimisi fıçının başındaydı fıçının başında olan fıçıyı deviriyordu bunu duyunca elindeki testiyi atıyordu kadeh yere fırlatılıyordu ve bütün dudaklarda yukarılara doğru yükselen şu idi enteyna ya rabbena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 Ona itimadın gereği. Onun geriye bıraktığı şeylere saygı, ona imanın gereği. O iman ve o inkiyatlar Rabbim bizi serfiraz eylesin. Amen. Ona ait en küçük asara karşı dahi büyük saygı gösteren sahabe ikram. Her birisi bir elmas sütun olan İslam ve onun kitabı Kur'an. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam ve onun yolu ve sünneti olan bu iki büyük iki mühim mesele ki falalete gitmememiz için Resul-i Aleyhi ve Sellem bizlere emanet ve bir yönüyle de vapur olarak hediye olarak bıraktılar. Teraktufikumma intemassektum fihi ma in lentadillu ba'dehu <ebeden> Kitab Allah ve sünnet-i Rasulillah kama tal. Buhari ve Müslim rivayet ettiği hadis şerifi şu andaki heyecanımla belki toparlayamadım. Size iki şey bırakıyorum ki İki emanet bırakıyorum ki iki mühim unsur ve kaynak bırakıyorum ki müracaatınız daha bu hayat gibi zülal gibi şeyler bulacaksınız. Onlara sımsıkı sarıldığınız zaman sapıklık yüzü görmeyeceksiniz. Talalet görmeyeceksiniz. Sımsıkı sarılacaksınız. Fe مَنْ men yaish اِخْتِلَافًا ihtilafen kesiran. Addu aleha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 Rabbim hidayet ve saadetle bizi servir azizlatin <gülüyor> ve yine bir değişik endişesini bu harim üstüm naklederek karşımıza çıkarıyor. La tetabi anna ve ya la tetabi unna sunan alledine men bi şibrin, zrâin bi zrâin. Hatta eiza dâkalu johra tabbin Sizden evvelkilerin yoluna bir sardırış sardıracaksınız kim?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 ama her gün mescide yürüyüp kürsüye çıkıp oradan hadis tilavet etmek istiyor. Muatta'ın müellifi. Ya İmam binecek bir şeye binseniz olmaz mı? Aman o ne demek diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ve merkebinin şu sokaklarda gezdiğini tahayyül ediyor gibiyim. Onun merkebinin bastığı yere ben nasıl merkebimi bastırırım?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 bir merkep gibi topraklarında yatıp yuvarlanacağım diye ahdetmiş. Makamı cennet olsun. Rabbim orada utandırmasın. Müşahid anlatıyor. Medine sınırlarından içeriye girince sırtında parlamento elbiseleri vardı. Parlamenterlik elbiseleri vardı. Taksi derindi, rengi benzi sarılmış ve olmuştu. Bakışları derinlere dalmıştı. Resul Ekrem'in köyünde sırt üstü yattı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 bütün heyecanıyla, icabında benim yakamdan tutuyor. Bir sünnet-i adına benim yakama ulaşacak, uzanacak elleri, bir sünnet adına garatsız uzanıyorsa tutar, öper ve başıma korum. Eğer beni örseliyor, Tanrı'na teşni ediyorsa, Efendimiz'e karşı, O'nun sünnetine karşı, O'nun asarına karşı saygının, inkiyadın ve derin anlayışın ifadesidir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 dedi ki yar Rasulallah kıyamet nedir veya ne zamandır? Mağadepte lehât dedi efendimiz ona ne hazırladı? Adam da dedi ki vallahi illa ve vallahi bir şey hazırlamadım ya Rasulallah ama Allah ve Rasulullahi seviyorum. Buyurdular ki elmer o kişi sevdiyle beraberdir. Enes diyor ki Allah'a yemin ederim.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 Ümmetin hibri ve allamesi olan i̇bn Abbas, Ömer nereden nutuk irad edecek koşuyor arkasından. Mekke'de bulunsa, Medine'de vereceğini duysa, Medine'ye kadar koşuyor. Rabbime hamd ve sena ederim. Sizin şurada bulunuşunuzu, bulunuşunuzu ben hakareti irca etmeyecek, küçük görmeyeceğim. Rabbim bunu bir ise bir eylesin, sizi teşrif ve tekrim buyursun. Hudbe irad edecek.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 Resul hakem demek senin kalbine girememiş. Allah beni de affetsin, seni de affetsin. Amin. Asarı nebiye saygın. Arkada bıraktığına ihtiram ve tazim. Kur'an diyor ki: Ya Ey Yuhanna Nabi, inna arsalnak şahidan ve mubessiran ve nediran. Li billahi ve ve ve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 Peygamberleri kendi ümmetlerine şahit olarak gönderdim malinde olan ayet-i Seni de onlara şahit kıldım diyen Hazreti Allah Celle Celaluhu. Mahkemeyi kübrada mürafada en büyük mürafaada, şahadetine en son müracaat edilen zat olarak Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam söylüyor. Acı ve tatlı her şeyimize nigahban olan Mahşer'de daha acı ve tatlı her şeyimiz sırtına yüklenecek olan tatlılarımızla sevince gark olacak olan acılarımızı muallak amete duyurmasın. Burada çektirdiklerimizi Rabbim orada çektirmesin. Bizim yüzümüzden orada da mustarip kılmasın. Ağlama hissesini ve payını burada ağladı. Öbür alemde bizi perişan etmek suretiyle onu ağlatmasın. İnne ersalnake şahiden ve mübeşşiran ve nezirâ ve o yolun en camından sakındırmak üzere seni gönderdim. Ve bakın akıbet ile anlatıyorum. Li tu'minu billahi ve resulihim. Siz Allah ve Resulullah'a iman edesiniz. Ve arka arkaveresiniz. Sahip çıkasınız. Zahir olasınız. Davasına yardımcı olasınız. Intansurullah aynsurkum. Sırrını temsil edesiniz. Allah'ın dinine yardım ederseniz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 arka verecek, sahip çıkacak ve onu tazimde mübalağa yapacaksınız. Allah demeyeceksiniz o kadar, onun ötesinde her şeyi söyleyeceksiniz. Cennet elinle senin ya Allah, cemal elinle senin ya Rasûlallah, mizan elinle senin ya Allah, mahşer elinle senin ya Rasûlallah, kevser elinle senin ya Allah, galip dedenin beyanı içinde. Sultani ı Rüs-ül Şah-i Mümeccessin efendim. Bicarelere devleti Sermesin efendim. divan ilahi İlahi de seramessin efendim. menşûr ül efendim. Sen ahmed i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultanı ı efendim. Hudben okunur minber iklimi bekada i Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-i gülbenci kudumun açılır arzu semada, esma u şerifin anılır arzu semada. sen ahmed i Mahmudu Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultan-ı efendim, on dört asır uzaktan, günahkar bir cemaat içinden, günahkar sesimle bunları salat-ı selam olarak sana takdim ediyor, ruhuna tehyye ediyor, Allah'tan aldığımız edeble,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 iki-üç asırdan beri dayandı ve takat gösterdiler. Şimdi yeni yeni filizler oldum, yeni yeni yaşarmeler başladı, yeni yeni civcivler çıktı, ve bunlar da falazlanma yoluna girdiler. Eğer Peygamberim deyip gelip ümmetine sahip çıkmazsan, inan Ya Rasulallah, sahipsizliğimizi ilan ederken, sana karşına fazla bir şey söylemiş oluyor, ne de bu mübalağa yapmış bulunuyorum. Allah senin için, İnna arsalna keşahiden ve mubeşhiren ve nezira diyor. Biz de bela diyor. Elimizi göğsümüze koyuyor. Bu mevzuda sadakat ediyoruz. Doğru söyledin. Doğru beyanla geldin. Bu havası içinde. Rabbim selamlarımızı senin ruhu pürpituuna ulaştırsın. Şu dakikaya kadar düşe kalka masadakat içinde. Sana sadakat içinde bulunduğumuz ilan ediyoruz.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 Bir kere sana doğru koşuyoruz, yeniden koşuyoruz ve senin bize uzanacak elini bekliyoruz. İnan ki elini uzattığın zaman, Arap'ın yağız delikanlısına uzattığın an sultanlık bahsettiğin gibi, Türk'ün delikanlısına da sultanlık bahsetmiş olacaksın. Çanakkale şu Bedir şehitleriyle beraber aynı, aynı çat altında yan yana gelecek, senin etrafını saracak.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 ve sana bütün tazimatla takdim ediyoruz. Atalarımızdan birinin dediği gibi İnnil seyaya sev yemenil ardül haram belle selamı ravdatan fiha sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi bizi rahmet peyman içinde sadakatla yaşat sadakatle öldür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 Mücahitlerin dizlerine derman ol, onlara can ve cesaret ver. Bir kere daha dini mümini Şehbal açmasını temin buyur. Gök nura gark olsun, ervah bütün ervah, Allahu Ekber'i görsün ve müşahede etsin. Hz. Muhammed'in adı Şehbal açsın ve melekler bunu görsün. Aynı bir bezim olsun, aynı bir dünya olsun.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 bir baştan bir başa bütün Anadolu'yu İslam aleminin son karakolunu Mehmet'in canını dişine sıkıp bakıp beklediği karakolu çoktan almıştır. Şimdi her vadide Hazreti Muhammed kokuyor, her solukta Hazreti Muhammed kokuyor, her ağızda Hazreti Muhammed kokuyor. Bu devranı Rabbi mitmah ve ikmal edecektir. Ben ve emsalim belki bunu görmeyeceğiz. Görmeyi de çok arzu ederiz. Fakat içinizde binlerce insan göklerin nur akar골 olduğunu görecek inşallah. Ervahın onu gördüğünü görecek inşallah. Ruh-ı Ravani Muhammed'inin görecek inşallah. Yavuzun yanıp tutuştuğu derdin zail olduğunu, ümmeti Muhammed'in ittihad ettiğini, bağnazlığın kalktığını, müsamahanın geldiğini, affusafın hakim olduğunu Kardeşlik ruhunun bizi çepe çevre sardığını, cennetlerde yaşayanlar gibi Saydi Vahid üzerinde ittifak ettiğimizi göreceksiniz inşallah. Biz görmezsek bu camilerin kubbeler altında topladığınız zaman kulaklarınızda şu mücrim sesimi canlandırmaya çalışın. Ben daha önce kafıma böyle yol bulmaya çalışacağım ve deyin ki Rabbim.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 Diyanet Camianı'na zaimam ve vezinize. Rabbim size aziz ve paydar eylesin. Bu millete Rabbim dilcirlik göstermesin. Amin. Lillahitaala'l Fatiha. Au billahi mineş على حضرة الأبي الله يقرأ. ذلك الفوز الكبير عليك الله, الله عظيم على عظيم نسيب الله نسمي الله نعم نسمي بك ان حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب